Kur'an ve Sünnet ışığında Sahih İlmihal 2. Kısım Ezan Bölümü Fazileti Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki İnsanlar eğer ezan okumak ile namazın ilk safında yer almada ne gibi bir hayır ve bereket olduğunu bilseler sonra da bunu elde etmek için Kur'a çekmekten başka çare kalmasaydı mutlaka Kur'an'a başvururlardı. Yine Ebu Hureyre anlatıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan oradan sesli sesli yerlenerek uzaklaşır ezanı, ezanı duyamayacağı yere kadar kaçar Ezan bitince geri gelir İkamete başlanınca yine uzaklaşır İkamet bitince geri dönüp kişiyle kalbinin arasına girer Ve şunu hatırla Bunun düşündüğü aklından daha önce hiç olmayan şeylerle vesvese verir Öyle ki buna kapılan kişi kaç rekat kıldığını bilemeyecek hale gelir. Abdullah İbni Abdurrahman İbni Ebu Sasa anlatıyor. Ebu Said bana dedi ki, seni koyunları ve kır hayatını seviyor görüyorum. Koyunlarıyla birlikte veya kırda olunca namaz ezanı okursan, ezan sırası sırasında sesini yüksel. Zira mevzinin sesi ne kadar insan, cin ve bunların dışında varlık işitirse, kıyamet günü onun lehinde şehadet eder. Ebu Said sözlerini şöyle tamamladı. Ben bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. Abdullah İbni Amr İbni As anlattığına göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle söylediğini işitmiştir. Ezanı işittiğiniz zaman müezzini söylediğini aynen kelime kelime tekrar edin. Sonra bana salatu selam okuyun. Zira kim bana salatu selam okursa Allah da ona on misliyle rahmet eder.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 Ezanı işittiği zaman kim? Allahümme Rabbi Hazreti Tamma ve salatil kaime Ad-i Muhammedinil vesilat vel fadilete vel basa'u mekâmen mahmuden, Mahmudenillezi ve adde Ey bu eksiz davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım Muhammed'e aleyhissalatü vesselam Vesileyi ve fazileti ver Onu vaat ettiğin bir rivayette vaat ettiğin üzere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 Eşhudü enne Muhammeden Resulullah, Eşhudü enne Muhammeden Resulullah, Hayyâle salat, Hayyâle salat, Hayyâle el felâh, Hayyâle el felâh, allah Ekber, Allah-u Ekber, La ilahe illallah. Abdullah Ibn Zeyd devamlı dedi ki, Rüyamdaki bu zat benden biraz uzaklaştı, sonra tekrar söze başlayıp, Sonra namaz kılacağın zaman şunu söylersin dedi ve öğretti. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye alessalat. Hayye alelfalah. Kad kadematissalat. Kad qamatissalat. Allahu ekber. Allahu ekber.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 o da bunları yüksek sesle söyleyerek ezan okumaya başladı. Bunu evinde olan Öber İbnül Hattab da işitmişti. Hemen evden çıkıp ridasını çekerek geldi ve ''Ey Allah'ın Resulü'' diyordu. ''Seni hak ile gönderen Zat-ı Zülcelal'e yemin olsun, onun gördüğünün aynısını ben de gördüm. Bunu işiten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ''Elhamdülillah, şimdi bu daha sağlam oldu.'' dedi. Ezanın şekli Ebu Mahzure anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü bana ezanın usulünü öğret dedim. Bunun üzerine başımın ön kısmını mest ederek Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, allahu ekber dersin. Ve bunları derken sesini yükseltirsin. Sonra Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en Muhammeden Resulullah Eşhedü en Muhammed er Resulullah dersin ve bunları söylerken sesini alçaltırsın. Sonra sesini şahadette tekrar yükseltirsin. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammed er Resulullah. Eşhedü en Muhammeden Resulullah. Hayya les-salat. Hayya hayal hayya'le falah hayya'le falah Eğer okuduğun ezan sabah ezanı ise şunu da söylersin Es-salatu hayrun minen nem Es-salatu hayrun minen nem Namaz uykudan hayırlıdır. Allahu ekber Allahu ekber La ilahe illallah Kametin şekli iki şekli vardır Birincisi yukarıda Abdullah bin Zeyd hadisinde geçtiği gibi birer birer okumaktır İkinci şekli ise Ebu Mahzura'nın şu rivayetindeki gibidir Bana Resulullah aleyhissalatü vesselam ikameti ikişer ikişer öğretti Allahu ekber Allahu ekber Eşhedü en illallah Eşhedü en illallah Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya lessaalat Hayya lessaalat Hayya lfelah Hayya lfelah Kad gameti selat Kad gameti selat Allahu ekber Allahu ekber La ilahe illallah Resulullah aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki kim müezzini işittiğinde Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resuluh Raduitu billahi rabben ve bi muhammedin rasulen ve bil İslami dinen derse Allah onun günahını bağışlar. Müezzinin ücret almaması. Osman İbni Ebu'l-As radiyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın bana en son vasiyetlerinden biri de ezanına mukabil ücret almayan bir müzeyin tutmamdı. Müezzin tutmamdı. Oturarak ve binek üzerinde ezan okumak. İbni Ömer deve üzerindeyken ezan okur sonra iner ve namaz kılardı. Ezanı yüksek bir yerde okumak. Ebu Davud minare üzerinde ezan babı başlığı altında rivayet ediyor. Beni Neccar'dan bir kadın demiştir ki benim evim Mescid-i etrafındaki en uzun ev idi Bilal. Sabah ezanını evimin damında okurdu. Seherden gelip damı oturur vaktinin girmesini gözetlerdi. Vaktinin girdiğini görünce gerinir sonra da ey Allah'ım sana hamd ediyor. Müslümanların dinini ikame etmeleri için Kureyş'e karşı yardımını diliyorum der ve arkadan ezan okurdu. Vallahi onun bu duayı terk ettiğini tek gece bilmiyorum. Ezan ile ikamet arasına ara koymak. Cabir Radyoğlu Anu anlatıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bilal Radyoğlu Anu'ya ezan okuduğun zaman ağır ağır oku. İkamet getirdiğin zamanda peş peşe seni oku. Ezanla ikametin arasına yemek yiyenin yemeğinden, içeni içmesinden, üzerine sıkışarak helaya girmiş olanın heladan işi biteceği bir zaman fasılası koy diye talimat verdi. Şunu da ilave etti. Beni görünceye kadar da ikamet için kalkmayın. Kadınların ezan okuması. Kadınlar seslerini erkeklerin duyamacağı yerde ezan okuyabilirler. Ayşe Radyolu Hanım'a. Anha. Ezan ve ikamet okurdu. Bayram namazları için ezan okunmaz. İbni Abbas ve Cabir Radyoğlu Anhu dediler ki ne kurban bayramında ne Ramazan bayramında, bayramında bayram namazı için ezan okunmaz. Ezandaki bidatlardan birisi Ömer Radyoğlu Anhu'ya geldi ve ben seni Allah için seviyorum dedi. Ömer ise ben de Allah için Buz Ömer de ben de sana Allah için buz ediyorum. Duyduğuma göre sen ezan okurken teganni ve lahîn yapıyorsun dedi. Namazın şartları, vaktin girmesi. Allah Celle Celal'e buyuruyor ki namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır Nisa suresi. Abdestli olmak daha önceki konularda izah etmiştik. Elbisenin bedenin ve yerin temiz olması Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki elbiseni tertemiz tut. Müttesir suresi bu konudaki hadisler Tebare bölümünün Taharet bölümünde geçmişti. Avretin örtülmesi Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Ey oğulları Her mescide gidişimizde güzel giysilerinizi giyin. Araf suresi 7. ayet Erkeğin avreti ön ve arka tarafları ile uyluğudur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ali'ye Ey Ali! Dizini çıkarma ne canlı ne ölü başkasının dizine de bakma buyurmuştur. i̇bn Abbas'tan gelen rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam uyluk avrettir buyurmuştur. Ebu Hureyri Radyalı Anha anlatıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Omzunuzu da örtmeyen veya şöyle demişti Bir parçası iki omzunuzu da örtmeyen tek parçadan müteşekkil kumaş içerisinde kimse namaz kılmasın. Yine Ebu Hureyre Radyollah'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki kim tek parçalı kumaş içerisinde namaz kılarsa onun iki omuz arasında çaprazlasın. Bazı insanlar namaza başlamadan önce elbiselerinin kol ve paça kısımlarını sıvamaktadırlar ki bu durumda namaz kılanların işledikleri kusurlardandır. İbn Abbas'tan şöyle bir hadis rivayet edilmiştir. Yedi uzuv üzerinde secde etmekle saçı ve elbisesiği kıvırmamakla emrolundum. Nevevi kol ve paçaları kıvrılmış elbise ile namaz kılmanın yasaklığı hususunda ulemanın hemfikir olduğunu belirtmiştir. Erkeğin başı açık olarak namaz kılması caizdir. Baş kadın için avrettir, erkek için değil. Ancak namaz kılan kimsenin kendisine en uygun elbiseler içinde olması müstehaptır. Allah, kendisi için süslenilmeye en layık olandır. Huşu niyetiyle baş açık namaz kılmanın dinde bir aslı yoktur ve bidattir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın baş açık namaz kıldığına dair sahih bir rivayet yoktur. Kadının ise bütün vücuda avrettir. Yabancı erkeklerin görebileceği yerde namaz kılarken ellerini ve yüzünü örtmesi gerekir. Avreti belli eden dar ve ince elbiseler namaz kılmaları caiz değildir. Bunun delillerini tesettürdü ölçüler adlı kitaplarda bulabilirsiniz. İster cehaletten ister tembellikten isterse kayıtsızlık sebebiyle olsun. Rabbinin huzurundayken bütün bedenini örtme hususunda titiz davranmayan, dolayısıyla yarım bir tesettür ile Allah'ın huzuruna çıkan kişinin kıldığı namazda Allah affetsin, kusurlu sayılabilir. Cumhur ulema namaz esnasında kadın için caiz olan kıyafetin uzun bir başörtüsü ve uzun bir elbise olduğu konusunda enfikirdir. Ayşe Radyallahu anh'ın rivayet ettiği şu hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle demiştir. Allah, hayız görme çağına gelmiş kadının namazını ancak başörtüsü ile kabul eder. Burada hayızlı kelimesiyle kastedilen hali hazırda hayızlı olan kadın değil, hayız görme çağına ulaşmış buluğu çağında olan kadındır. Zira hayızlı kelimesi umumi bir lafız olup, o anda hayızlı olmasa bile hayızlı görme özelliğine sahip kadını tanımlamaktadır. Muhammed İbni Zeyd İbni Kumpuz'un annesinden yaptığı nakle göre annesi Ümmü Seleme kadın hangi giysiler içerisinde namaz kılmalı diye sormuştur. O da başörtüsü ve ayağın üzerine örtecek kadar uzun entihar içerisinde kılmalı diye cevap vermiştir. Kıbleye yönelmek, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namaz kılmak istediğinde farzda olsun, nafile de olsun, kabeye yönelirdi. Ayrıca bunu emrederdi. Namazını tam kılmayan zata şöyle demişti. Namaz kılacağın zaman güzelce azalarını iyice suyla yıkayarak abdest al ve sonra kıbleye yönel ve tekbir al. Sefere çıktığı zaman da nafileleri bineğe üzerinde kılardı, vitri de öyle kılardı. Binek doğuya, batıya nereye yönelirse yönelsin o yana doğru kılardı. Bu hususta da Allah Celle Celalinin şu sözü nazil olmuştur. Her nereye yönelirseniz Allah'ın yüzü oradadır. Bazen de devesi üzerinde nafile kılmak istediğinde, ile kıbleye yönelir ve tekbir alırdı. Sonra bineği nereye yönelirse yönelsin namazına devam ederdi. Bineyi üzerine rükü ve secdeleri başıyla ima ederek yapıyordu. Secdeyi rukiye göre daha aşağı yapıyordu. Farz kılmak istediğinde iner ve kıbleye yönelirdi. Şiddetli korku esnasında namazında ise ümmetine ayaklı durarak ve binekler üstünde kıbleye yönelerek veya yönelmeden kılmanın sünnet olduğunu bildirmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ordular birbirine girdiğinde sadece tekbir ve baş ile işaret vardır. Ebu Hureyre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı işittiği şudur, doğu ile batı arası kıbledir. Cabir Radyoğlu Anha diyor ki, bir yolculukta veya bir seriyede Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile birlikteydik, hava bulutlandı ve birbirimizi dahi göreyemeyeceğimiz kadar karardı. Bu yüzden içtihat ettik ve kıble hakkında ihtilafa düştük. Her birimiz bir yöne doğru dönerek namazını kıldık. Sonra yönümüzü belirlemek üzere önümüze çizgiler çizdik. Sabah olduğunda baktık ki kıbleden başka yöne doğru namaz kılmışız. Bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam anlattık. Bize namazımızı tekrar kılmamızı emretmedi ve şöyle dedi. Namazınız sahihtir. Ey Muhammed! Yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Seni sevdiğin kıbleye mutlaka çevireceğiz. Hemen yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bakara Suresi 2. Ayet 244 Ayeti inmeden önce Kabe'yi önüne alarak Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılardı. Bu ayet inince Kabe'ye yöneldi. İnsanlar Küba Mescidinde sabah namazını kılarken... Biri gelip şöyle dedi. Bu gece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an indirildi. Ve ona Kabe'ye yönelmesi emredildi. Hadi siz de Kabe'ye yönelin. Yüzleri Şam'a dönüktü. Bunun üzerine Kabe'ye döndüler. imamları da döndü. Namazların rekat sayıları. İbnül Menzur der ki. İlim ehli farz namazları hakkında öğle namazının dört rekat olup bunda kıraatın gizli olacağı, her iki rekattan sonra teşehüt için oturulacağı, ikinin namazının da dört rekat olup, öğle namazı gibi kılınacağı, akşam namazının üç rekat olup, ilk iki rekattaki kıraatının açıktan yapılacağı, ikinci, kıra, ikinci rekattan ve üçüncü rekattan sonra, teşehüt için oturulacağı, yaslı namazının dört rekat olup, İlk iki rekatında kıraatinin açıktan yapılacağı, her iki, her iki rekat sonunda teşehüt için oturulacağı, sabah namazının ise iki rekat olup kıraatinin açıktan olacağı ve iki, iki rekat sonunda teşehüt için oturulacağı hususunda icma etmişlerdir. Mukim olan için farzlar bunlardır. Seferi olan kimseye gelince Akşam namazı dışında bütün farz namazlarının ikişer rekat olduğu, akşam namazının ise mukim kimse gibi kılınacağı hususunda icma edilmiştir. Kettani de bu rekat sayılarının mütevatir olduğunu belirtmiştir. Öğle ve ikili namazlarının dörden rekat oluşu. Ebu Kata'da Radola An'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam de ilk iki rekatte Fatiha ile iki sure okurdu. Sonra iki rekatte de Fatiha'yı okur bazen de ayeti bize işittirirdi. Birinci rekatte kıraatı uzun tutar, ikinci de o kadar uzatmazdı. İkindi ve sabah namazlarında da böyle yapardı. Ebu Davud'un rivayetinde şu ziyade vardır. Onun halk birinci rekata yetişebilsin diye böyle yaptığını zannederdik. Ebu Said El Hudri Radyola Anha'dan şöyle dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öğle namazının ilk iki rekatının her bir rekatinde 30 ayet kadar okur idi. Sonra iki, reka, iki, iki rekatlerde ise 15'er ayet kadar yahut bunun yarısı kadar, ikindi namazının ilk iki rekatının her bir rekatında da 15 ayet kadar okurdu. Sonra iki rekatlerde ise bunun yarısı kadar okurdu. Cabir Radola Anho'dan biz öğle ve ikindi namazlarında imamın arkasında ilk iki rekatte Fatihatul kitap ve bir sure okurduk ve sonra ikinci rekatte de Fatihatul kitabı okurduk. Akşam Namazının Üç Rekat Oluşu Ebu Abdullah Es-Suhabihi Anlatıyor. Ebu Bekir, Radyallahu anh'ın hilaveti sırasında Medine'ye geldim, arkasında akşam namazını kıldım. İlk iki rekatinde Fatiha ile Kısarul Mufassal denen kısa surelerden birer sure okudu. Sonra üçüncü rekatte kalktı. Ben ne okuyacağını işitmek için hemen kendisine Elbisem elbisesine değecek kadar yaklaştım. Fatiha ve beraberinde Rabbenâ âtina iz hidayeten ve hablenâ min ladunke rahmeten inneke entel vehhâb. Rabbimiz bize hidayet verdikten sonra katlerimizi saptırma. Katından bize bir rahmet lütfet. Sen çok lütfedenlerdensin. ayetin okuduğunu işittim. Yastı namazının dört rekat oluşu. Cabir bin Semura, Radyallahu anh'a'dan, Kufi Ehl-i Sad, Radyallahu Ömer, Radyallahu anh'a'ya şikayet ettiğinde, Ömer de, Sad, Radyallahu anh'a'yı yanına aldırarak, Ey Ebu İshak, bu namazı iyi kıldırmadığını iddia ediyorlar dedi. Sad ise, Allah'a yemin olsun ki ben onlara Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Namazı gibi namaz kıldırdım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namazının bir şeyi eksik yapmadım. Yastı namazlarının ilk iki rekatini uzun ve kalan iki rekatini hafif kıldırdım dedi. Yastı namazının dört rekat oluşu. Cabir bin Semura, Radyallahu Anh'dan, Küfe saat Radyallahu Anh, Ömer, Radialla anhaya şikayet ettiğinde Ömer Radialla anla Sad Radialla yanına aldırarak, ey Ebu İsa, bunlar namazı kıldırmadığını iddia ediyorlar dedi. Saat Allah'a yemin olsun ki ben onlara Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz gibi namaz kıldırdım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namazın bir şey eksik yapmadım. Yaslı namazlarının ilk iki rekatını uzun ve kalan iki rekatını hafif kıldırdım dedi. Sabah namazının 2 rekat oluşu Urve anlatıyor Ebu Bekir Es-Sıddık sabah namazını kıldırdı Namazının her 2 rekatında Bakara suresini okudu İbn Mesud anlattığına göre sabah namazının 1. rekatında Enfal suresinden 40 ayet kadar Ve 2. rekatinde ise Mufassal surelerden birini okumuştur Muaz İbni Abdullah el-Cüheyni anlatıyor. Cüheyni kabilesine mensup bir zat bana Resulullah aleyhissalatü vesselamın sabah namazının her iki rekatinde de İsa Zülzillet suresini okuduğunu işittim. Ve bilmiyorum unutarak mı böyle yaptı yoksa bilerek mi böyle okudu dedi. Cuma, bayram ve sefer namazlarının iki rekat oluşu. Ömer radiyallahu an anlatıyor. Kurban bayramında kılınan namaz 2 rekattır. Fıtır, Ramazan bayramında kılınan namaz 2 rekattır. Sefer namazı 2 rekattır. Cuma namazı da 2 rekattır. Bunlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanı üzere tamamdır ve kısaltma yoktur. Namazın Farzları ve Sünnetleri Niyet Ömer İbnül Hattab Radyola Anhu'dan o şöyle dedi. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyurdu ki amellerin kıyameti ancak niyetine göredir. Bir kimsenin niyet ettiği neyse bir kimsenin niyet ettiği neyse eline geçecek olanda ancak odur. Artık her kimin hicreti Allah'a ve Resulünün rızasına yönelmiş ise onun hicreti Allah'a ve Resulü'nedir. Her kimde de nail olacağı bir dünyalığa veya evleneceği bir kadından dolayı hicret etmişse, onun hicreti de hicretine sebep olan şeydir. Şeyidir. Bu hadis-i şerif niyetin bütün ibadetlerde birer rükun olduğunun delilidir. Mahalli ise kalptir, dil ve azaların amelleri ne olursa olsun itibar kalpteki niyetinedir. Hadis-i Şerif'in manası ve varid oluş sebebi bunu açıkça ifade etmektedir. Muhaciri, Ümmü Kays denilen şahsın sevmiş olduğu kadın Mekke'den Medine'ye hicret edince, o da Ümmü Kays denilen bu kadını evlenebilmek için Mekke'den Medine'ye hicret eder. Zahiren Allah ve Resulü için hicret eder görünen bu şahsın kalbindeki niyeti ise, Ümmü Kays denilen kadın ile evlenmekti. Her ne kadar Mekke'den Medine'ye gelerek birçok meşakkat çekmiş ise de Allah ve Resulü için hicret edenlerden olmamıştır. Esas niyeti açığa çıktıktan sonra herkes ona Muhaciru Ümmü Kays demeye başlamıştır. Niyet Allah'a takdim edilen ibadetteki kalbin nasibidir. Kalp bundan mahrum edilir ve bu amel dil ile yapılmaya kalkışılırsa dile vazifesi olmayan bir ibadet yüklenilmiş olur. Tabii ki haliyle dil bunu beceremeyeceği için ibadeti ifsat edecektir. Niyet Yapılacak ibadetin keyfiyeti ile zihni meşgul etmektir. Böylelikle yapılan ibadetten lezzet alınsın. Niyetin keyfiyeti Telaffuz etmeden kalpten eda edilecek ibadetin keyfiyetini düşünerek bütün azaları bu ibadete hazır etmektir. Niyetin telaffuz edilmesi bid'attir. Niyeti dil ile söylemenin sünnet olduğunu kabul etmek de başka bir bid'attir. Namaz kılan kimsenin namaza başlarken diliyle yapmış olduğu ilk amel Allahu ekber lafzı ile namaza başlamaktır. Tekbir bahsindeki Ayşe Radyoğlu Anha hadisi buna delildir. İftitah Tekbiri Ebu Hureyre Radyoğlu Anha'dan o şöyle dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namazını beceremeyen adama namazı tarif ederken şöyle dedi. Namaza kalktığın vakit ihram tekbirini al. Ayşe Radyo Anha'dan o şöyle dedi: Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namaza Allahu Ekber lafsı ile başlardı. Bu hadisi şerifler namaz kılanın namaza başlarken telaffuz ettiği ilk kelimenin Allahu Ekber lafsı olduğuna delildir. Ali Radyo Anha'dan o şöyle dedi: Resulullah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki. Namazın anahtarı taharettir, tahrimi tekbirdir ve tahlili de teslimdir. Tahrimi tekbirdir sözünden maksat, Allahu Ekber lafzını söyledikten sonra namazın dışındaki hareketler namaza kılana haram olur. Tahlili de teslimdir sözünden maksat, selam verdikten sonra namaz kılana haram olan her şey helal olur. Elleri kaldırmak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ellerini bazen tekbirle beraber kaldırırdı. Malik İbnül Hüveyris Radyola'a'dan o şöyle dedi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tekbir aldığı vakit ellerini kulakları hizasına varın, vardırıncaya kadar kaldırırdı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ellerini bazen tekbirden önce kaldırırdı. Abdullah İbni Ömer an ah şöyle dedi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, namaza durduğu vakit ellerini omuzları hizasına vardırıncaya kadar kaldırır, sonra tekbir alırdı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ellerini bazen de tekbirden sonra kaldırırdı. Ebu Kılabe, Malik İbnül Hüveyris Radyola an namaz kılarken gördüğünü haber vermiştir. Malik İbnül Hüveyris namaza durduğu zaman tekbir alır, sonra ellerini kaldırırdı. Sonra ''İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle yapardı.'' diye anlattı. Said İbni Seman, Radyoğlu anh'tan o şöyle dedi. ''Biz Verik oğullarının mescidinde iken yanımıza Ebu Hureyre Radyoğlu Anh çıkageldi.'' Ve şöyle dedi. ''Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üç şey yapardı ki insanlar bunları terk ettiler.'' Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namaza kalktığı zaman Rabi Ebu, Ebu Amir, Ebu Hureyre nasıl gösterdiğini tarif ederken eliyle işaret ederek şöyle dedi. Tekbir için ellerini kaldırdığında parmaklarını ne çok açardı ve ne de çok bitiştirirdi. Ve sonra dedi ki Ebu Zib de bize böyle gösterdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ellerini bazen omuzları hizasına vardırıncaya kadar kaldırırdı. Abdullah İbni Ömer radıyallahu an'tan o şöyle dedi: Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın namaz kılışını gördüm. Namaza durduğu zaman ellerini omuzları hizasına vardırıncaya kadar kaldırırdı. Resulullah Aleyhissalatu vesselam ellerini bazen kulakları hizasına vardırıncaya kadar kaldırırdı. Malik İbnül Hüveyris radıyallahu an'tan o şöyle dedi: Resulullah tekbir aldığı zaman ellerini kulakları hizasına vardırıncaya kadar kaldırırdı. Resulullah ellerini bazen de kulakları üstü hizasına vardırıncaya kadar kaldırırdı. Katadenin rivayetinde ise şöyledir. Malik İbnül Hüveyris, Radyola An, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı namaz kılarken görmüştür. Malik burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ellerini, Kulaklarının üstü hizasına vardırıncaya kadar kaldırdı demiştir. Ellerini kaldırırken baş parmak uçlarını kulak memelerine değdirmenin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde yeri yoktur. Sahih olan ise yukarıdaki hadislerde zikredilen üç şekildir. İntikal tekbirlerinde ve iki secde arasında el kaldırmanın delilleri ile ilgili başlıklar altında gelecek bölümlerde paylaşacağız inşallah. Namazın kıyamında sağ eli sol kol üzerine koymak. Seyil İbn-i Sa'd Radyola şöyle dedi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında insanlar namazlarında sağ ellerini sol kollarının üzerine koymakla emrolunurlardı. İbni Abbas Radyola Ah'dan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki biz nebiler topluluğu sahuru geciktirmekle İftarda acele etmekle ve namazda sağ ellerimizle sollarımızı tutmakla emrolunduk. İbn-i Mesud'dan bir gün sol elimi sağ elimin üstüne koyduğum bir halde namaz kılıyordum. Resulullah aleyhissalatü vesselam beni bu halde görünce sağ elimi alıp sol elimin üzerine koydu. Vail İbn Hucur şöyle dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile namaz kıldım. Sağ elini sol elinin üstünde göğsünün üzerine koydu. Asım İbni Kuleyb'den o şöyle dedi. Babam bana tahdis etti ki ona da Vail haber vermiş. Vail İbni Hucur şöyle dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl namaz kıldığını görmek için ona baktım. Namaza kalktı ellerini Kulakları hizasına kadar kaldırarak tekbir getirdi. Sonra sağ elini sol elinin üzerine, bileğinin üzerine ve dirseğine yakın olarak koydu. Namazda elleri göbeğin altına bağlama ameli senedi zayıf olan bir rivayete dayanmaktadır. Hanefilerin ameli bu zayıf rivayet üzeridir. Halbuki göbeğinin üstünde Sağ elini sol üzeri, el üzerine koymak Sahihtir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Sabit olan amel Elleri göğsün üzerine koymaktır <gülüyor> Ve şunu da tekrar belirtmekte fayda var Ebu Hanife Allah ondan razı olsun Tabi olduklarını iddia eden arkadaşlara Kardeşlerimize Ebu Hanife şöyle demiştir. Kendisi şu, şu sözü söylemiştir. Hadis sahih olduğumu, mu işte benim mezhebim odur. Aklı selim olan kişiye imamın bu sözü kafidir. Başlangıç duası. Ebu Hureyre an, Resulullah aleyhissalatü vesselam namaz başlangıçlarında iftida tekbiri aldığı zaman Kıraattan evvel biraz sükut ederdi Dedim ki ya Resulallah Anam babam sana feda olsun Tekbir ile kıraat arasındaki şu sükutunda Ne yaptığını bana haber verir misin dedim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle derim buyurdu Ey Allah'ım Benimle hatalarımın arasını uzaklaştır Tıpkı doğu ile batının arasını uzaklaştırdığın gibi Ey Allah'ım, beni hatalarımdan tıpkı beyaz elbisenin kirden temizlediği gibi temizle. Ey Allah'ım, beni hatalarımdan kar, su ve soğuk su ile yıka. Farz namazlarda okunan iftidat dualarından biri de bu duadır ki, Ebu Hureyre, anh, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın, Tekbirden sonra sükut ettiğini söylemekle görmüş olduğu sükutun farz bir namazda olduğunu kastetmiştir. Zira nafile kılmış olsaydı kıraati gizli olurdu. Ayşe Radyoğlu An Anhadan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namaz başlangıçlarında iftidah tekbiri aldığı zaman şöyle derdi. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Ve tebarake ve teala ve la Ey Allah'ım, seni hamdin ile tesbih ve tenzih ederim. İsmin mübarektir, azametin yücedir ve senden başka ilah yoktur. Enes Radiyallahu an şöyle demiştir. Bir zat yapmış olduğu hareketli yürüyüşten Nefesi sıkıştırmış olarak geldi ve safa dahil oldu ve mütekâben elhamdülillahi hamden kesîren tayyiben mübâreken fî. Allah'a hayri çok ve devamlı bol bol hamdolsun dedi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam namazını bitirince şu kelimeleri söyleyen kim dedi? Cemaat sukût etti. Resulullah Aleyhissalatu vesselam tekrar o sözleri, sözleri söyleyen hanginizdi? Zira kötü bir şey değil buyurdu. Bunun üzerine cemaatten birisi cemaati yetişmek için hızlı hızlı yürüdüm. Beni nefesim sıkıştırdı da soluyarak geldim ve cemaati yetiştiğim için o kelimeleri söyledim dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Vallahi on iki melek gördüm ki bu sözü hangisi hakkınız huzuruna çıkaracak diye birbirleriyle yarış ediyorlardı buyurdu. <gülüyor> İstiaze euzu, Sığınma Allah Celle Celali buyuruyor ki Kur'an okunduğu zaman okuvulmuş şeytandan Allah'a sığının. Nahl suresi 16 98. Namazın her rekatinde istihaze evzu okunur. Zira her rekatta Kur'an okuyacaktır. Ebu Said el Hudri radıyallahu anhu'dan Resulullah aleyhissalatu vesselam gece namazına kalktığı zaman tekbir alır ve sonra iftidah duasını iftitah duasını okur ve kıraattan önce evzu billahi ismiyel alimine şeytanir recim min hemzi ve nefsi min hemzihi ve nefhihi ve nefsi hakkın rahmetinden kovulmuş şeytandan onun vesvesesinden kuruntusundan büyüsünden semii her şeyi işiten ve alim her şeyi bilen Allah'a sığınırım derdi Besmele'nin gizli okunacağı Enes İbni Malik Radyola An O şöyle dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir Hazreti Ömer ve Osman Radyola Anhum ile namaz kıldım ve hiçbirisinin Besmele'yi açıktan okuduğunu duymadım Ayşe Radyola Anha'dan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kıraatini Elhamdülillah ile açardı İbni Teymiye Allah ondan razı olsun diyor ki ilim ehli ittifak etmişlerdir ki Besmele'nin açıktan okunacağına dair sahih bir nas yoktur Fakat senede sahih olmayan rivayetler mevcuttur Salevi diyor ki Besmele'nin cehri söylenip söylenmeyeceğine dair sorulduğunda şöyle cevap verdi Besmele'nin açıktan söyleneceğine dair Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih bir rivayet varit olmamıştır fakat sahabilerden ise sahi olan da vardır ve zayıf da. Her rekatte Fatiha'yı okumak. Ubadet İbnus Samit Radyo'la Ah'dan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Her kim ki Fatiha kitabı okumazsa onun namazı yoktur. Ubadet i̇bn Samit o şöyle dedi. Bir sabah namazında Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın arkasında idik. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Kur'an okurken kıraati ona ağırlık verdi. Namaz bitince cemaate hitaben "Zannedersem sizler imamınızın arkasında Kur'an okuyorsunuz." dedi. Biz de "Evet ya Resulullah, hızlıca size yetişebilmek için okuyoruz." dedik. Resulullah Aleyhissalatu vesselam imamınızın arkasında Fatiha'dan başka bir şey okumayın zira Fatiha'yı okuma yanın namazı yoktur dedi. Reca İbn Hayveden o şöyle dedi. Bir gün ibadet ibadet İbnü's-Samit radıyallahu anh'un An An yanı başında namaz kılıyordum ki imamın arkasında Fatiha'yı okuduğunu duydum. Namazı kıldıktan sonra dedim ki ya Eba Velid sen imamla olduğun halde arkasında Fatiha'yı okuyor musun? Dedi ki yazıklar olsun sana. Fatihasız namaz yoktur bilmez misin? Enes İbni Malik Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün ashabına namaz kıldırdı. Namazı bitince yüzünü ashabına çevirerek dedi ki imam okuduğu halde siz de arkasında namazlarınızı okuyor musunuz? Hepsi sükut ettiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu sorusunu üç kere tekrar etti. Birisi veya birkaçı dediler ki evet ya Resulallah biz bunu yapıyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bunu yapmayın sizden biriniz imamın arkasında içinden olmak üzere sadece Fatiha'yı okusun buyurdu. Ebu Hureyre şöyle dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Fatiha okunmayan namaz yeterli değildir. Ebu Sahip dedi ki peki ey Ebu Hureyre eğer imamın arkasında olursam elimden tutarak Fatiha'yı içinden kendi kendine oku dedi. Ebu Hureyri Radyollar Anha şöyle dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Her kim namaz kılar da o namazında Ummul Kur'an'ı okumazsa o namaz güdüktür. Sonra güdüktür. Yani tamam değildir dedi. Müslüm'ün rivayetinde ise bu sözü 3 kere Bu sözü 3 kere tekrar etti şeklinde gelmiştir. Ravi diyor ki Bunun üzerine dedim ki ya Eba Hureyri imam sesli okuduğunda nasıl yapayım dedi ki Fatiha'yı içinden okursun. Zira ben Resulullah aleyhissalatü vesselamdan işittim ki şöyle buyurdu. Allah Celle Cel'ali buyurdu ki ben Fatiha'yı benimle kulum arasında yarı yarıya taksim ettim. Yarısı benim yarısı kulumundur. Ve kulumun istediği onundur. Kul elhamdülillahi rabbil alemin dediği zaman Allah da... Kulum bana hamd etti der. Kul El Rahim dediği zaman Allah da kulum beni sena etti der. Kul Maliki Yevmiddin dediği zaman Allah da kulum beni temcid etti. Ve bir defa da kulum bana tebiz eyledi dedi. Ve buraya kadar benim kul İyyâkena'budu ve İyyâkenesre'in dediği zaman Allah bu kulumla benim aramda ve kulumun istediği hakkıdır der. Kul iddina sıratel mustaqim, sıratel lazina en amti aleyhim, ayril mağdubi aleyhim veled dallin dediği zaman Allah işte bu kulumundur ve kulumun istediği haktır buyurur. Abdullah İbni Amr şöyle dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ashabına hitaben "Benim arkamda olduğunuz halde Kur'an okuyor musunuz?" diye sual etti. Sahabeler dediler ki "Evet ya Resulallah, süratli bir şekilde okuyoruz." Bu cevap üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki: "İmamın arkasında Fatiha'dan başka bir şey okumayın." Yezid İbni Şerik şöyle dedi: "Eber Ömer İbnü'l Hattab Ömer İbnü'l Hattab'a dedim ki: İmamın arkasındayken Fatiha tul kitabı okuyabilir miyim? Ömer İbnül Hattab evet okursun dedi ve tekrar dedim ki sen okuduğun halde mi ya emir el müminin? Ömer İbnül Hattab dedi ki evet ben okusam da buyurdu. Sahabelerden ve tabiinden ehli ilmin çok çoğunluğunun ameli bu hadisler üzeredir. Sahabelerden Ömer İbnül Hattab, Ali İbni Ebi Talib, Ayşe binti Ebu Bekir, Ebu Hureyre, Enes İbni Malik, İbni Abbas, İbni Ömer, İbni Mesud, Muaz İbni Cevel, Ubey İbni Kab, Ubadet İbni Essamit, Abdullah ibni Amr, Radıyallahu anhüm, daha isimlerini zikredemediğimiz birçok sahabe vardır. İmamın sesli okunan namazlarda cemaatin Fatiha suresini okumaları için iki yerde susması, Semure radyolağından Nebi Aleyhisselatü Vesselam namaz için tekbir aldığında ve Fatiha suresini tamamladığında da sekte yapar susardı.